beldeyi muhayyereden bir belde de Konya'dır diyor. Büyük manevi kurtarıcı Mehdi'yi Konya'ya uğrayacak. Mevlana dergahında Anadolu Müslümanları biat edecekler diyor. Ya Rabbi o büyük zatın ellerini yüzümüze şöyle sürmeyi nasip et diyorum benden muhtemelen Müslümanlar.